...tapusluyorum ya. Kolay kolay. Beşaltı maddeler, elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı Merkezi. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitikada birlikteyiz Aysin Türkmen'le birlikte. Ben Korhan Gümüş. Merhabalar. Evet gündemimizde neler var? Bugün aslında sürmekte olan bazı etkinlikler var, bazı e, toplantılar var ve önemli toplantılar bunlar... Bir tanesi basında da yer alan Dünya Miras Komitesi, UNESCO Dünya Miras Komitesi ile yapılan görüşmeler bugün de devam ediyor. Dün de vardı, evvelki gün başladı. E, basında, radikalde tarafta benim gördüğüm kadarıyla yer aldı. Şimdi ona değiniriz. E, bir de bir e, bağlantımız olacak. ICOMOS, e, başkan Genel sekreteriyle bir e, bağlantımız olacak. Hicral Dincar, Profesör Doktor. Bundan başka ne var? Taksim projesiyle ilgili bir takım gelişmeler var. Onlara değinebiliriz. Bir de ilginç bir olay benim aklıma şey geliyor. Bu BNL mekanı olarak kullanılan Galata'daki Rum Okulu. Orada şu anda e, Venedik BNL'nin bir etkinliği olarak da gerçekleşen yeniden işlevlendirme meselesinde ulusası bir toplantı gerçekleşiyor. Ulusası bir e, toplantı ve atölye çalışmalarıyla devam ediyor. Bu e, Nain'in yani Hollanda Mimarlık Enstitüsü'nün desteğiyle gerçekleşiyor bu etkinlik ve Hollanda Başkonsolosluğu'ndaki desteğiyle ve aynı zamanda da işte İstanbul'da bazı bu projeye destek veren oteller, ulaşım şirketleri vesaire. Yani aslında bütçe olmadan yapılan bir etkinlik ama Ee, bu şekilde uluslararası bir toplantı gerçekleştiriliyor, kotarılıyor. İstersen oradan başlayalım. Ee, sonra İçler tamam. Hanım'la e, daha önce de konuşmuştuk. Taksim'i de konuşabiliriz. Tabii, tabii. Şimdi ben toplantıya katıldım. Konuşmacıydım zaten e, Galata Rum Okulu'ndaki toplantıya. Bu yeniden işlevlendirme şeyini e, programının e, içinde işte e, pazartesi günü bir tarihsel e, perspektif içinde katıldım. Mekanlar ele alındı yani sadece Galaterin okulda değil aslında bütün bu 19. yüzyılın e, top, sivil toplumun modernleşmesinin e, oluşturduk kamu mekanları biz aslında çok kültürlük diyoruz e, bu prototiplerin oluşma sürecine ama aslında bu geleneksel bir şey değil yani geçmişten gelen bir şey değil. Hani bu çok kültürlük işte Osmanlı İmparatorluğu çok kültürlüğü de şöyleydi böyleydi. Aslında bu kendiliğinden sanki böyle bir şey olmuş gibi. Halbuki öyle değil. Ee, tabii ki e, çok kültürlük aslında Osmanlı modernleşmesinin aynı ulus devlet modelindeki gibi kendi kültür Rumları'nı üretmesiyle oluyor. Ve Rumlar tabii çok önemli bir e, aktör Osmanlı İmparatorluğu içinde ve çok ciddi bir eğitim ...seferberliği gerçekleştiriyorlar. Yani İstanbul'un en iyi okullarını kuruyorlar. İşte bu da onlardan biri, örneklerden biri. Çok sayıda bilim insanı yetiştiriyorlar. Yani ben o kadar bilmiyordum. Bu tarihçiler konuşurken okuldan yetişen insanları sayınca... ...dünyadaki şeylerle irtibatta olan... ...mesela pastörle ilişkide olan şey araştırmalarında işte... ...yani bütün bu fizikçiler... E, ...mimarlar... E, ...biyologlar... ...doktorlar... Yani ...sanatçılar... Anlamda, ...çok sayıda e, insan yetişmiş... E, ...Almanya'daki Yahudiler gibi... E, ...İstanbul'daki Rumlar... E, ...Berlin'deki Yahudiler gibi... ...Benjamin gibi... Evet. E, ...çok enteresan aslında... O. ...çok iyi bir eğitim görüyorlar... Evet. E, ...bugün bile hala... işte ...çok az bir nüfus olmasına rağmen... ...yani işte... ...çok sayıda gene bilim insanı var. Zaten bir bakıma bu zayıflayan sürecin... ...yani şeyi zayıflayan topluluklar... ...aslında bilgi yönelimli bir süreçle... ...kendilerini yeniden güçlendirebiliyorlar. Böyle bir aşılama süreci gibi. Belki de Rum okulu... ...tabii İstanbul'un... ...yani Yunanistan'da bir... ...tabii ki bir kültür şeyi var... ...programı kamusal planda ama... ...asıl İstanbul... ...yani... Rum kültürünün ya da Yunan kültürünün aslında merkezi İstanbul. Yani bu çok açık şey değil. Atina değil. Yani 20. yüzyıl başında. Hatta Cumhuriyet döneminde bile. Cumhuriyet döneminde bile yayınlarıyla, şeyleriyle. Dolayısıyla çok önemli bir altyapıdan söz ediyoruz. Bu okul sadece onun bir parçası, bir şeyi vakıflar yasasıyla geri verilmiş olan vakıflar yasasındaki değişiklikle birlikte geçen sene... İlk verilen, geri verilen, sahiplerine ya iade tabii, edilen mülk. Büyük ihtimalle İstanbul. Çünkü Atina, e, ulus devlet projesinin e, kültür merkezi. Yani daha sonrası evet, e, oluşmuş Evet, Ankara olan, gibi biraz. Biraz Ankara gibi. E, Selanik, <gülüyor> Atina ile Ankara birbirine çok benziyor. Evet. Selanik daha çok Yahudi aslında. Yahudi e, kültürünün olduğu bir e, evet. bölge. E, daha farklı bir e, gelişme e, şeyi var. Tabii evet. ki İstanbul'a da karşılaştırılamaz Boyut olarak çok küçük. Tabii ki hani Rum kültürü denilince İstanbul. Evet yani çok e, ciddi e, şey var. Araştırmacılar çıkıyor. Yani insan kaynakları çok gelişmiş. Zaten e, endüstriyel işletmelerde de bu böyle. Sadece şeyde değil. Okullaşma meselesinde değil. Mesela ekonominin e, yani sermaye şeyin içinde 50yi elliyi geçiyor Rumların. E, şey. Evet. Ama bu sadece sermaye olarak da işçi sayısı olarak da öyle. Yüzde altmış işçi. Sanayideki işçinin yüzde altmışı Rum. Hamalların çoğu Rum mesela yani. Rumlar dince de zengin insanlar akla gelmesin 20. yüzyıl başında. Ee, ve tabii ki şey de var. Yani bu yani kapitalizleşmenin en önemli dinamikini sanırım Rum nüfusu oluşturuyor. Evet yani öyle sanırım öyle. Yani tabii. mimari de öyle. Yani evet. apartmanlara baktığım zaman Beyoğlu'ndaki apartmanların çoğu Rum apartmanları. Evet. Yani iş gücünü de temelini Rum işçiler oluşturuyor. Hatta ilk kurulan sendika o da dile geldi. İstanbul'da kurulan sendika ki oradan yetişen bir lider daha sonra Yunanistan'da önemli bir komünist lider olarak Makyar ismidir. Meşhur bir lider haline geliyor. Yani sendikalaşma meselesini de gündeme getiren yine Yani bugünkü işçiler, e, Yunanistan'daki <gülüyor> Ay ayaklanmanın bir ucu da İstanbul'dan. Ee, bir damarı da İstanbul'dan. Evet İstanbul'da başlıyor. İlk başlıyor. ayaklanma sonra <gülüyor> Çok enter e, Türkiye'de kalmıyor. Oraya gidiyor. Şimdi bu yeniden işlevlendirmenin tabii bir mimari boyutu var. Bir de kültür yönetimi boyutu var. Onlar da ayrı oturumlar halinde tartışıldı. Özellikle Kültür yönetimi deyince bu çok önemli çünkü aslında mimarlıkla işte şey arasında bir ilişki kurmak yani yönetim çerçevesini çizmek açısından bu çok önemli bir deney. Yani mimari projeyi biz yapıyoruz. Mimarlar işte bir proje çiziyorlar ondan sonra da bakalım bu nasıl kullanılacak diye içinde hani bir kültür merkezi olacak deniyor ona göre düşünülüyor. Hasanpaşa gaz fabrikasını mesela ele alırken yok ki öznesi programı dahi yok işte bir proje yapan grup oturuyor çiziyor bir mimarlık grubu diyelim ama içinde ne olacağına kendisi karar veriyor. Taksim'de mesela işte belediye anlatıyor burada diyor kent müzesi olacak falan. Ama yok ki. Maksim'de mesela Maksim'i yaparken bile ki o eski bir eser hani şey değil yeni yapılan bir bina da değil onun içi de aslında boş. Yani kullanılıyormuş gibi gözüküyor ama şey yok yani bir, onu düşünen araştıran yöneten bir dinamiği yok kendi içinde. Şimdi bu kamu yapılarının çoğunda durum bu. Karşımızdaki isterse işte Topkapı Sarayı olsun. Yani muazzam bir yapı ama müze değil. Topkapı Sarayı aslında müze olarak işletilemiyor yani yönetilemiyor. Bir tek müze, arkeoloji müzesi var belki ama o da geçmişten geldiği için yani ta Osman Hamdi'den bugüne geldiği için kendi kurumsal yapısında belli bir şeyi korumuş. Ama onun da çok ciddi krizleri, yönetim sorunları var, bütçe sorunları. Bir kere ayrı danışma kurulu yok, ayrı bir bütçesi yok, ayrı bir şeyi yok aslında. Bürokratik, bütüncül bir yönetim yok. Yani bir sergi yapılacağı zaman bile bir müze gidip işte devletin başka bir biriminden o serginin projesini almak zorunda. Yani o alanda projeyi üreten birisinin olabilmesi için ancak bir sponsorun devreye girip dışarıdan taşıması gerekiyor oraya. Bütün bu hizmetleri yani bugün yürüyen model o. Dolayısıyla işte bir okulun yeniden işlevlendirilmesi söz konusu olunca, şu anda işte bir takım geçiciliği tanımlı etkinlikler bunlar nedir? Biennaller burada yer alıyor ee, bir taraftan tiyatro festivali burada yer aldı onun bazı etkinlikleri, müzik festivalinin bazı etkinlikleri yer aldı şimdi Nisan ayında bir galerilerin, güncel sanat galerilerin işte böyle bir retrospektif sergisi gibi bir şey var ondan sonra gene Biennale yer alıyor ama şu anda Joseph Grima'nın yapmış olduğu bu atokrasi sergisi. Orada şu anda açık olan. O mesela yani yapının da kendisini bir deneyime dönüştürdüğü için e, bence önemli. Yani hem e, bu atokrasi, bürokrasiye karşı kullanılan bir kavram. Atok'dan geliyor. Joseph Grimoire'nin burada gerçekleştirmiş olduğu şey, kürasyonunu yaptığı sergiyle, Biennial'in bölümü çok bence ilginç. Yani yapı açısından da e, kullanım şeyiyle Aslında bir deneyimi göstermiş oluyor yani bu yapı da o denemenin bir parçası haline geliyor içeriğine girmiştik daha önce onun için geçeyim ama bir, bir noktayı da belki hani düşünmekte fayda var yani Karaköy'ün o bölümünde başka bir kullanımı açıyor yani şimdi İstanbul modern daha farklı bir bölüm liman kısmında da Çeşitli sanatsal etkinlikler, sanatsal e, yapılanmalar başladı, restoranlar başladı ama e, caddenin üst tarafında var mı? Ama sanki bu Galata Rum Okulu belki de e, üst tarafla e, yani Galata tarafıyla birleştirecekken yani başka bir hani orada bir e, yeni bir... E, hat oluşturacak sanki o da bir kopukluk var sanki o kopukluk o sanatsal kopukluğu birleştirecek gibi de düşünebilir miyiz? Evet bu konuşuldu aslında bu yapı tam da işte bu bir taraftan muhtenalaşma süreçlerinin çok güçlü olduğu Galata tarafı yukarıda da büyük sanat kuruluşları var. Arada da tophanede bir takım galeriler küçük girişim örnekleri var. Aşağıda da İstanbul modern köyde de e, hafriyat var. Evet. tophaney i amireyi de unutmayalım köşede. Şimdi buradaki şey hatta aslında tabii çok enteresan bir hat oluşturdu. Hele antrepolar e, gelecekte ne olacağını tabii çok bilmiyoruz ama e, bununla çok ilişkili. E, dolayısıyla bu okulun burada farklı bir bölge olarak devreye girmesi belki bu oyunu değiştirebilir. Yani bu gidişe. Çünkü e, kaçınılmaz olan şey soyulaştırma işte. Burada işte o yoksul insanların tophanedeki özellikle şey olmuş olan <gülüyor> düşük gelir gruplarını yaşadığı insanların ellerindeki yapılar satılıyor. Belki para sahibi oluyorlar ve bir takım yerlere gidiyorlar ama çoğunun da hiç şansı yok. Çünkü onlar ya kiracı ya işte işgalci falan vaziyetteydiler. Şimdi bu değişiklikle birlikte aslında çevrede hızlı bir otelleşme görülüyor mesela. Bütün yapılar hemen hatta kültür merkezleri otele çevrilebilir. Bugün böyle bir tehdit var İstanbul'da mesela. Şu anda işte Cezayir diyelim çok iyi kullanılıyor şey olarak İstanbul orada bir deneysel bir alan yani bir nefes alan bir köşe bir restoran işletmesi aynı zamanda ama sergiler yapılıyor sergiler falan ama hmm. burası otel olarak belki daha çok para getirir deyince birisi o zaman işte bu piyasa mekanizmalarının nasıl düşünsel alanda rekabet içinde olduğunu görüyoruz bir anda oraya hani filizlenen bir şey var sen onu bir daha veriyorsun ya da Yani böyle canlanan bir şey var, o bir anda bitiyor. Çünkü otele çevrildiği anda tamamen piyasa şeyine dönüşmüş oluyor, mantığına teslim olmuş oluyor. Bu mimarlık açısından, sanat açısından, şehircilik açısından çok önemli, yani politik açısından çok önemli bir konu. Yani şeyin söndürülmesi piyasa aktörleri tarafından bütün bu deneyselliğin kentteki öldürülmesi... Ee, bu tabii e, fark edilmiyor. Yani belediyeler falan çok iyi para kazanılıyor. işte gelişiyor bak daire fiyatları arttı. Binalar şöyle satılıyor falan diye övünüyorlar. Ama bir taraftan da bu arkasından bir kerbela gibi yani bir şey yaratıyor. E, yaşamı yok eden bir e, süreç yaratıyor. Tamamen ticarete odaklanmış olan e, gelişmeler. Bir yandan da e, bir kısımda. Sanırım benim bu programı, radyo programına başlama sebebim Galata Portu olmuştur. Galata Portu'nun gerçekleşmemesi de bu süreci ne de olsa yani gene çok hızlı oldu ve e, hani bir sürü e, noktada muhtena anlaşma Galata'da, Karaköy'de oluştu ama gene de Galata Portu'nun olmamış olması e, bir yandan da hani o projenin e, gerçekleştirilmemiş olması, bir yandan da hani böyle tarz e, şimdi ayrı farklı bir şekilde ferizlenmeyi belki de düşündürebilecek. Evet ama bir taraftan da tehdit gibi duruyor. Özelleştirme evet. şey işte plan yapılıyor. Şimdi burada bir problem var. Şimdi Taksim'de de aynı problemi gördük. Yani böyle bekleyen bir durum var. Hep ertelenen. Yani sanki raftan bir gün indirilecekmiş gibi duruyor özelleştirme. Ama bir taraftan da yapılamıyor. Ya bu arada kalma durumu da komik. Yani 30 sene falan burası işlevsiz. Balık bile tutamıyor insanlar burada. Bu da bir rezalet değil mi? Hani özelleştirme rezaletse eğer... Buna karşı çıkıyorsa insanlar özelleştiriyor. Özelleştirememek de başka bir rezervi. Özelleştirememek de yani. O zaman tamam mı? Yani işte Taksim'in köşesini Çevik Kuvvet işgal etmiş orada. Çelik tellerle işte dikenli teller böyle jilet telli üstelikte. O öbür taraf otopark olarak kullanılıyor. Kullanılıyor. Hele bir ara hiç insanlar şey. Bugün sabah ben oradan geçtim. üstüme bir araba geldi korna çalarak mesela. Taksim gezisinin içinde köprünün üstünde üstelik. Tam da yaya köprüsünün üstünde. Buraya gelirken bana bir araba korna çaldı bilmiyorum sivil polis midir bir nedir? kendimden o kadar emin ki yani parkta ben yürüyorum benim üstüme korna çalarak birisi geliyor şimdi, şimdi bu olacak şey mi şimdi yani bir taraftan da bu hal yani bu arada kalma hali sahipsizlik Kentin sahipsizliği bence şeyden daha ciddi bir problem. Yani özelleştirme anında bizim birden bir jeton düşünce kafamıza e, makineye jeton düşmeden çalışmıyor bu alet tamam mı? Olmaz ki jeton olmadan da çalışması lazım. Çünkü kamusal alan İlla özelleştirecek ondan sonra burası kullanılacak. Antrepolarda vahim bir durum var aslında. Yıllardır burası İstanbul'un e, merkezi bir duvar gibi çevrelenmiş şeye kapatılmış durumda. İnsanlara halka kapatılmış Ya böyle hani e, orası o kadar bana depresif gelir ki. Hani askeri bir bölge gibi sanki değil mi? Evet. Yani hani yaklaşamıyorsun. Öyle koskoca bir duvar önüne çıkıyor. Halbuki arkası dünyanın en güzel manzarasına sahip evet, olan. Evet üstelik de yapıların içi de o kadar güzel kullanılabilecek durumda ki sapasağlam o binalar. Yani ne sergiler olur sanat. neler yapılır. Yani orada insanlar yer bulamıyorlar değil mi? Sanatçılar işte e, ne bileyim sosyal faaliyetler için bile kullanılabilir. Dünyanın göz bebeği yani, olur. Üstelik. Siyaset merkezi bile olabilir orası. <Gülüyor> Araştırma enstitüleri Yani bir deneysel üniversite fikri üstünden bile kullanılabilir. Yani halka açık bir şehir üniversitesi gibi kullanılabilir. Yanında da üniversite var. İşin komik tarafı. O da imalatı harbiye üzerinden çalışıyor. O da bir tane taklit bina yapmaya çalışıyor. Şimdi burada Taksim'e istersen biraz dokunalım. Sonra da UNESCO meselesine gireceğiz. Taksim'de çok enteresan bir şey var. Bir tanesi... Ee, bu bir şey değil bir sürü şey, bir sürü şey <gülüyor> var ama benim her gün ya bu daha enteresan dediğim bir şey oluyor mesela bu 2011 yılında alınan plan tadilat kararı değişmedi şu anda geçerli koruma kurulu da işte bir tanesini onaylamadı sakıncası yoktur dedi tünellerden ve onun da inşaatı zaten ihale edilmişti kurul olmadan kurul kararı olmadan yapılmış bir ihaleden söz ediyoruz aslında bunun hemen Yürütmesinin durdurulması gerekir. Yani bir kere teknik bir sorun var burada. Kaç tane var teknik sorun diyeceksin şimdi ama. Şimdi proje yapılırken aslında meydanın altını bütünüyle kaplayacak şekilde yapıldı. Yani o proje öyle yapıldı. Şimdi arasında bir duvar çekilip bir tünel yapılıyor. Orada muhtemelen kazık çakılacak. Çünkü orası toprak öyle durmaz. Yani dibinde çünkü şey var. Ama kazı alanı eğer tümü uygulanırsa kazılması lazım. Burada büyük bir maddi zararı uğruyor. Kamu şey açısından bakılırsa projenin e, şu andaki yapım tarzıyla onaylanmış tarzının eğer yapılacağını varsayarsak bir kere temel bir problem var. Çünkü o proje uygulanmıyor. Yani aslında bu proje kaçak. Şu anda yapılan Taksim projesi kaçak. Çünkü birçok unsuru o onaylanmış meclis tarafından onaylanmış plan tadilatındaki gibi yapılmıyor. Ya araya mesela kazık çakılacak. O kazıklar o projede yok. E, şimdi bu önemli bir gösterge. İkinci bir şey daha söyleyeceğim. Ee, bu projenin maliyeti 55 milyon gibi gözüküyor. Ama yönetim giderleriyle bu 100 küsürü geçer. Belediyenin yönetim bütçesinin içinde yani ihale ile birlikte aslında personel giderleri ve başka birimlerin <gülüyor> hizmetleri işte ne bileyim su borularının değişmesi, doğalgaz borularının değişmesi 100 milyonu geçer. Ee, bir örnek olarak mesela Sütlüce'de yapılan tünel yeraltına alınması sadece Bilgi Üniversitesi'nin Üniversitesi toplam inşaatından daha fazla para tutmuştu. Zaten bina e, Pompidou'yu geçti. Yani Santr Pompidou'dan daha pahalıya geldi. Sütlüce'deki o yani, bina. Bu ama, arada, şey yani bu tabii o Bilgi Üniversitesi tabii e, battı. <gülüyor> bu Zaten, arada ama... yani e, kamu olduğu için bu batığı görmüyoruz. Yani ha, bunu, görmüyoruz da, evet. bunu da e, vurgulamakta evet. fayda var tabii. Çünkü oradan yani, bir gelir de elde edilmesi söz konusu değil. Aynı İstanbul Kongre Merkezi gibi e, dünyanın en pahalı inşaatları yapıldı. Projesiz yapıldığı için de çarçur oldu paralar. Ve kullanılmıyor. Şu anda asla kullanımı... Bilgi de galiba şey. dünyanın en pahalı inşaatlarından bir tanesi <gülüyor> oldu. Ha yok ama yani şeye bakarsan bir tünel fiyatına çıktı bilgi. Ben maliyet analizi yaptığımızda sütücüdeki tünelle bilgide yapılan bütün o büyük merkezin ki e, o az bir bütçeyle yapılacak bir iş değil. Yani o koca sanat güncel sanat e, şeyi için yapılan bina... E, fakülte binaları e, bir de elektrik fabrikasının restorasyonu. Bunların toplam bütçesinin e, şeyle mukayese edildiği zaman Sütlüce'de yapılan sadece tünel onun e, yakın. Yani ondan daha fazla Bilgi Üniversitesi'nin daha ucuza geliyor. Ama binaya bakarsak Bilgi Üniversitesi'nin 5 katı harcandı Sütlüce'de. Bilgi Üniversitesi kadar da değil herhalde değil mi? Boyutu. E, değil. Ama 5 misli harcandı şimdi hem de üstelik de hala projesi bitmiş değil bir dolup detay hataları var şeyler var falan işte o sütlüce mezbasını yıkarak yaptılar mecburen tünel atacakları için falan. Şimdi bu sütlüce evet. açılan tünelden 5 tanesi <gülüyor> uygun görülüyor ha, şimdi ben, taksime. <gülüyor> şimdi ben de bunu şey yapacağım şimdi ağızlarını sayarsak tabi sayı artıyor ama bütün meydanın bir kere kazılacağını düşünelim. Ve şeyi de düşünelim bütün gümüş suyundan işte sıra sahibilerden dalış tünelleri ki oraya da geleceğim. Bunların maliyeti yaklaşık e, yüzerden çarparsak 1 milyar dolara geliyor. Bir de kent müzesi diyoruz herhalde binadan ibaret değil kent müzesi. Onun içeriklendirilmesi de var. Yani böyle bir şey girerse belediye... Topçu kışlasını saydın mı peki bunun içinde? Ha, kışlayı da tabii katarak saydım. Hı hı. Onun için 1 milyar dolar dedim. Şimdi bu aslında e, hani AKM için 30 milyon lira bulamayan devlet Güler Sabancı'dan aldı. Aslında Taksim'e şu anda 1 milyar dolar yatırım yapması gerekecek. Eğer o plana bakarsan yani 11 e, Eylül 2011'de zannedersem. Ben yani gerçekten... ne, ne kararı aldı onu söylemeye çalışıyorum. Çok büyük bir riske girdiğini düşünüyorum hakikaten Hayır, her ne, anlamda yani. Neyin kararını aldığını bilmiyor. Bak ne kadar enteresan değil mi? Şimdi belediye bir karar alıyor. Plan tadilatı karar diyor. Güzel bir çizim. Aslında bunun arkasında nasıl bir mütçe olduğunun şey yok. Fizibilitesi yok. Yani bu kültür merkezi diyorlar. Sonra kent müzesi diyorlar. Ya kent müzesi kurmak kolay bir iş mi? O kent müzesinin orada olması şart mı falan onu konuşuruz ama... Harcanacak paranın haddi hesabı yok. Yani, Peki bu nereden? Yani nasıl bu bütçe çıkartılacak? Nereden çıkacak işte bu İşte onu iberci yeri fark ediyorlar. Çünkü Sütlüce'de ilk başta telaffuz edilen bütçe bu değildi. Sütlüce mezbahasında o yerin altına daldırma ile birlikte 20 sene süren o inşaatın bütçesi nereden? büyüdükçe büyüdü. Büyüdükçe büyüdü. Bizden yani vergilerden. De. E tabii yani ödenen deymiş. şey. Pompi, yani bu <gülüyor> şeydeki John Ustso'nun Sidney Opera binası vardır ya. O mesela e, bütçede yüzde elli bir artış olduğu için hükümeti düşürmüştür. Belki şey yaparız. Bizde 5 misli yani bu, artıyor bu kimse bir şey da demiyor. Bu konuda da şey olur. Hı? Nasıl santral Amerikalılara satıldı? Taksim <gülüyor> Meydanı'ndaki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte <gülüyor> İDO özelleştirmesi ortada. Evet. Belediye bizim sırtımızdan gidip. Topçuk işçisi belki de <gülüyor> yapıldıktan sonra satılır. E, öyle olacak i̇şte zaten Başka çare yok. Yani, yani şimdi kimse söyledi mi? Sütlüce'de işte kültür merkezi yapıyoruz dediler değil mi? Kimse söyledi mi bize sonra bunu biz devredeceğiz dedim demedi. Hala öyle bir şey yok. Yok mu var şey olsun işte gazeteler yazdı geçen gün bir mesela bu şeydeki İstanbul Kongre merkezindeki şey basına çok iyi yansıdı da sütlüce yansımadı yani önceden aslında kazanacak müteahhite kadar ihaleyi ve sonra işte çekişe kadar hepsi belliymiş hatta aynı şirketin değişik paravan şeylerinden teklif alınmış. İhaleyi halletmek için ve hızla yapılmasını istemiş başbakan. Riksos Oteli işletiyor yani İstanbul Kongre Merkezi'ni. E, Sütüce'de de müteahhit işletiyor. Yani müteahhit ki yani bu şeyi destekleyen uzun zamandır siyasi süreçlerin içinde yer alan kurumlar bunlar. Yani top çıkışlısın, kamusal bir işlevin olma ihtimali yok bu durumda. Yani mutlaka Hayır, Var yani mı? Makserin var mı mesela? Yani, yani bu durumda e, hmm. maliyeti çıkarmak açısından böyle bir ihtimal bile yok. Yani, Düşünülemez bile. Kadir Topbaş şey diyor ya bana sorarlar burayı niye boş bıraktın diye son bir açıklama yaptı. Burayı bana niye boş bıraktın diye sorarlar. Hani burayı boşluk diye görüyor. Değerlendirmek lazım. İnşaatla yani kışla yaparsak buraya kışla taklidi binayı mutlaka işletmesi için yakında nasıl İspark şu anda İstanbul'u parselliyor her yer otopark olarak kullanıyor. Orayı da mutlaka bir belediye şirketi şey olarak bel tur falan işletebilir. Gazine olarak, altında işte pastane olarak, işte saray muhallebisi olarak falan bir şeyler yapılabilir. Yani bu olmayacak şey değil ki. Çok değerli bir yer orası. Yani para getirebilir. Ama bizim paramızla yapılacağı kesin. Ee, ama ne kadar zamanda para getirecek? Genellikle daha büyük bir özelleştirme sanki daha farklı bir yapılandırmayla bu bütçe kısa zamanda kotorla evet, işte keyfini sürüyorlar yani bu hesap vermez ortamın içinde bir dolu bürokrat çarçur ederek paraları kötü yöneterek o kültür merkezleri falan öyle yönetiliyor yani kötü kötü yönetilen işler ama kimse boşluğu görmüyor dediğin gibi hani bir şirket olsa batar ama belediye bizim paramızı kullandığı için battığını görmüyoruz üçüncü bir şey daha söyleyeceğim ee, gene Kadir Topbaş dedi Bu ulaşımla ilgili bir projedir. Bunun halka e, sorulması gerekmez. Katılım vs. bunlar bu ulaşımla ilgili projelerde gerekli değildir. Halka mı sorulur dedi. Daha önce de kışla için demişti. Restorasyon için e, mimari şey mi gerekecek, yarışma mı falan diye. Bu restorasyondur. Buna da gerekmez demişti. Şimdi çok tuhaf bir şey bu bu. Yani düşünceyi tamamen siyasetin güdümündeki bir otoriter düzenin ...yaptırma olarak görüyor. Mesela heykeltıraşa da şey diyordur herhalde. Heykeli... Böyle görmediği de açık Orhan. Yani, yani bu Taksim meydanındaki şu anda yapılan Hı. şey... ...sadece bir meydan düzenlemesi, yayalaştırma projesi olarak görmek... ...herhangi bir şekilde mümkün mü? İşte bu hiç mızrak çuvala sığmıyor ama... ...bunu söylüyor. Açık açık. Yani şey sordu... ...televizyonda, NTV'de kim programda mıydı? Soruldu kendisine... Dedi ki işte bu tüneller bunlar şeyler ulaşım projeleridir. Bunlar için halka danışmaya gerek yok. Ama ondan önce ne söylemişti? Ee, bu şeyi sığdıramadılar sıra servilere dalış tünelini biliyorsun servis yollarıyla. Ayatrıya'dan orada gözüküyor planta adilatında. Orada bir değişiklik düşündüklerini söyledi. O değişikliği nereye taşımayı düşündüler? Firuza camisinin yani Cangir camisinin önündeki o kahveyi iptal ederek oraya sığdırmaya çalıştılar. Şimdi bu yapılacak demiyorum illa da ama bunu düşündüklerini ve konuştuklarını üzerine çalıştıklarını söyledi Kadir Topbaş. Peki oradaki kahvede de Cihangir'de o kahveyi kullanan insanlara sordular mı? Orada yaşayan insanlara oradaki apartmanın önünde bir anda 11 metrelik bir uçurum oluşacak olan tam şimdi, karşısındaki tam apartmanda da yaşayan de, insanların bilgisi var mı? Ben de Kon bu taksimle ilgili bir noktaya gelmeye hmm. çalışıyorum. Yani şimdi hani bu sadece... Taksim'i ilgilendiren, bir meydanı ilgilendiren, teknik bir konu gibi yansıtılıyor Kadir Toppaş'ın söyleminden. Bu anlaşılıyor. Ve işin ilginç tarafı muhalefette, Taksim'deki muhalefette hani yerel e, orada olan <gülüyor> semt dernekleri tarafından e, yapılıyor. Semt dernekleri aslında biraz o soyulaşmanın içinde rol almış kurumlar. Halkla çok fazla ilişkileri yok zaten. Ama böyle tane... Yani Taksim platformunun e, ana nüvesinin semt dernekleri oluşturmuyor mu? Yani daha çok... Yani evet. da, yani peki gerçekten hani bu peki, bunu böyle algılıyor. ne kadar temsil ediyor ki o dernekler ne kadar halka işi kuruyor? Ben, <gülüyor> ben sadece ha. şeyi söylemeye çalışıyorum. Yani, muhalefet dediğimiz şey burada e, çok cılız bir muhalefet o anlamda. Yani burada sem dernekleri e, yani çok farklı bir boyuta çıkartarak meseleyi tartışmaya çalışıyorlar. Ama yani burada... E, Yapılan şey o kadar büyük bir şey ki aslında yani e, o, bu şu andaki kapatılan alan belki de Türkiye'nin en önemli sivil toplum alanı muhalefet alanı bu, bu alan yok ediliyor. Evet. Peki muhalefet nerede mi? yani o anlamda hani hakikaten sol muhalefet nerede ee, İslami muhalefet nerede hani bu anlamda. Ama bir kamusal alan değil ki burası zaten. Nasıl kamusal alan? Kam yani kamusal alan tabii ki ama kamusal alan olarak görülmüyor ki. Şu anda zaten saray içi mücadeleye çevrilmiş durumda. Yani şey hatırlarsak bu tartışmanın halkla hiç alakası yok ki. Halka bu bilgiyi paylaşmak diye bir dertleri yok. Ben dün Mimarlı Odası Başkanı'na sordum. Tophane'deki işte bu yeşil alanı Mimar Sinan Üniversitesi'nin işgal etmesini. Ee, biz dedi bunu biliyoruz kendi aramızda konuşuyoruz dedi. E ben dedim Mimarlı Odası ne yapıyor peki bunu kamuoyuna açmak için. Öyle bir şey düşünmüyorlar. Öyle bir şey yok. Sonra inşaat başladıktan sonra belki itiraz edilebilir. Şimdi bu çok tuhaf bir durum. Yok. Burada yani sürekli bu bilginin biraz sonra UNESCO meselesinde de aynı şey konuşacağız. Çünkü ilk defa gündeme geldi dünkü toplantıda. İletişim yok. Yani uzmanlar kendi kendilerine belki konuşuyor olabilirler. Toplantılara, BD toplantılarına katılıyor olabilirler. Nitekim sütlüce mezbasını yapan kişi... Mimarlı Odası Başkanı iken sürekli belediye toplantılarına gidiyordu. Orada Mersam iş takibi yapıyormuş. Yani böyle bir şekillerde takip ediliyor. insanlar o şey içinde kendi mimarlık büroları için, ofisleri için ya da işte şirketleri için falan iş takibi yapabiliyorlar. Ama kamuoyuna bilgi verecek insanlar ortada yok. Bu Taksim projesi benim öğrenciliğimden beri ortada. Ve kimse kamuoyunda bu projeyi tartışmıyor. Ancak tartışılırsa cami tartışılıyor. Karanlığa hayır diye söylüyorlar. Siyah pankart taşıdılar bu 14 Ekim'deki e, toplantıda. Mimarlığı odası yazıyordu altında. Karanlığa hayır deyince oraya başörteli insanlar gelmiyor. Çünkü kendi meydanları değil. Biz burayı teslim etmeyeceğiz size diyen bir mantık var karşılarında. İkisi de şiddetten besleniyor. İkisi de soylulaştırıcı. Bu çok açık gözüküyor. Yani asıl rantı ben yiyeceğim. Bu ülkenin yani siyasi şeyinin aslında beslendiği yer bu. O yüzden de halka yer yok burada. Bu şiddet rejimi yani anda da halkın e, sivil olarak e, en fazla kendini ifade ettiği alandan bahsediyoruz. Yani evet. bu, bu alan e, bitiyor. Yani bu, bu ses, bu söz, bu eee var olma hakkı yok olacak. Otoriterleşme dediğin yani bu, şey tam bu işte. Yani otoriterleşmeye doğru gidişi sağlayan da aslında muhalefetiyle iktidarıyla he. bu birlikte batan bir gemiye binmiş gibi gidiyoruz. Yani işte iktidarın ne yaptığı ortada. E, bu kamusal alanı planlarken halka danışmaya gerek yok ama muhalefetin de yok. Da ihtiyacı yok. Yani, o kadar rahat yapılabiliyor ki bunu yapıp evet. bu, bu o kadar kolay olması insanı hakikaten çileden çıkartıyor. Bir halk katılımı toplantısı <gülüyor> Hayır, temel o kadar bir şeydir yani. Teknik bir so şey olarak yayalaştırma projesi işte tüneller işte gezip topçu topçukışlısı gibi yani detaymış gibi konuşularak geçiştiriliyor bu, bu, bu nokta. Bu çok aslında çok başarılı bir politika bir yandan, çok başarılı bir politik manevra yani. Hani bunu görme, görmemezlik edemeyeceğiz sanırım. Yani çok üzerinde konuşulacak, çok tartışılacak bir nokta bu, bu alan düzenlemesi. Ama sanırım çoğu insan tam farkında değil ne olduğunu. Evet yani bu işte bir güzel bir iş yapılmaya çalışıyor. Böyle işte perspektifler falan da gözüküyor. Yani işte çoğu insanın bu işle ilgisi bu kadar. Şehir plan, şey plancıları odası bile hatta aa, yayınlaştırma gayet ha, değil tünellere mi? Tünellere biz zaten karşı çıkmıyoruz. Sadece şey camiye karşı çıkıyoruz demişlerdi geçmişte de. Şimdi yani o tünel gelip Firuza camisinin Cihangir'in göbeğinde yapılırsa oradaki insanlar o zaman fark edecekler. Ancak kazıklar çakılırken o apartmanın dibinde 3 metre veya 2 metre hatta önüne kazık çakılırken orada yaşayan insanın evi sarsılmaya ve çatlamaya başlayınca orada o Ee, şey, Diya marketin karşısında oturan insanlar o sarsıntıyı hissedecekler ya burada galiba belediye bir şey yapıyor diyecekler ya da ilk önce panolarla çevrilecek Cihangir yapabileceklerini zannetmiyorum çünkü saydı oradaki trafiği kapatmaları çok zor ama bunu düşünebiliyorlar kafalarında neler olduğunu bilmiyoruz belediye yöneticilerinin onun için şu aşama çok önemli. Özellikle BD yöneticilerin kafalarında bunu kurguladıklarını açıkça itiraf ettikleri bir durumda, özellikle uzmanlık kuruluşlarının proje hizmetlerini yapılandırılmasıyla ilgili en temel şeyi halka söylemeleri lazım. Sizin bu konuda bilgi talep etmeniz lazım, alternatifleri görmeniz lazım. Politikası böyle oluşur. Ama işte senin söylediğin çok evet. yani birkaç program önce hmm. söylediğin aslında bir sürü programda da belirttiğim bir şey var. İmar politikası denilen şeyle politika alanı tamamen ayrışmış durumda. Yani bu bu burada Mü mükemmel işliyor. Yani o imar politikalarını teknik bir alan olarak. iki tarafta da öyle algılıyor. Felç ediyorlar. O yüzden de zaten politikayı. iki tarafta. Da politik mesele olarak yok. biz evet. görmüyoruz şu anda. Bence kimse evet. bunu... Ulusalcılık bu işte. Ulusalcılık politika çünkü bulutların <gülüyor> üstündedir. Hiçbir zaman ideoloji deneyim gerektirmez. İdeoloji yere basmaz. Havada da durması gerektirir. Yani bunu böyle evet. bu şekilde yani iktidar bunun ne yaptığını çok farkında yani politikayı ayaklar üstüne bastırmakta çok farkında olduğu belli yani evet. yani bu, bu evet. yani, çok açıkça gözüküyor yani e, hani e, üçüncü, üçüncü Napolyon'un e, Osman'la birlikte yaptığı şeyin aynısı şu anda Taksim'e yapılıyor yani bu çok net ne yaptıklarını da çok iyi biliyorlar yani evet. bunu bu kadar net olarak ortaya koymakta da fayda var istersen İclal Hanım'a da e, bağlanalım hem Taksim'e değinelim sonra evet. da UNESCO'ya geçelim Ama bir müzikle devam edelim istersen. Hı hı. Ne dinleyelim? Bugün Fronter e, isimli parça edince That Can Dance'dan. <gülüyor> Dead Can Dance'den dinledik Frontier Şimdi e, dünkü toplantıdan ve pazartesiden beri devam eden bu UNESCO Dünya Kötü Miras Komitesi'nin görevlendirdiği işte bir heyetle toplantılar devam ediyor Ve dünkü toplantıya ben de katılma fırsatı buldum ve ilk defa iletişim meselesi gündeme geldi e, Bu Haliç Metro Köprüsü vs. bunlar ön planda bunlar tartışılıyor Ama bir taraftan da iletişim meselesi gündeme geldi Çünkü aslında kamuoyunun tam bilgilendirilmediği konusu hem katılım hem iletişim konusu şimdi telefonun diğer tarafında Profesör Doktor İcilal Dinçer var Merhabalar İjler Hanım Merhaba. Dün gündeme siz getirdiniz bu konuyu ben evet. getirecektim ama siz benden önce davrandınız ve <gülüyor> hem katılım konusundaki soruna işaret ettiniz. Çünkü saydan bağımsız kurumların burada politikanın oluşmasında çok önemli bir rolü var. Yoksa olay sadece sonuçlar üstünden ve itiraz şeklinde evet. algılanıyor ki bu olumsuzlama evet. şeyi de pratiği de olumlama pratiği evet. kadar sorunlu. Çünkü ikisi de aslında biraz evvel Taksim için konuşuyorduk. Olayı aslında küçük bir çevrenin. Kendi ilgi alanıymış gibi gösteriyor ve aslında evet. bir politik durumun oluşmasını ve yöneticilerin bundan etkilenmesini sağlamıyor. Şimdi bunu siz evet. ilk dile getirdiniz. Aynı zamanda da İKOMOS Genel Sekreteri olarak konuştunuz ve İKOMOS'un evet. hazırladığı rapordan söz ettiniz. Evet. Yagan Hanım'la birlikte İKOMOS Başkanı, İKOMOS Hı -hı. Türkiye Başkanı. Hı -hı. Dolayısıyla sizden bu iki konuda hem... Bu evet. iletişim katılım meselesini gündeme getirdiğiniz için hem de ikincisi İKOMOS'un görüşleri konusunda kısaca hı hı. bilgi alabilir miyiz? Evet, şimdi iki gündür devam eden toplantılarda tüm taraflar iletişim konusunun zayıf olduğunu dile getiriyorlar. Ama herkes kendi gözünden bakarak dile getiriyor. Bizler Sivil Toplum Akademi e, Camiası e, kamu kurumlarının e, bu konuda yeterli daveti yapmadığı yönünde e, şikayetlerimizi dile getiriyoruz. Sürecin sonundan haberdar edildiğimizden şikayet ediyoruz. Kamu tarafı da e, şöyle bir argüman geliştiriyor. Diyor ki biz diyor projelerimizi hazırlıyoruz. Buyurun gelin inceleyin diyoruz. Ama evet, bu nasıl olacak? Bilgilendiriyoruz evet. diyor. Evet. Şimdi bu aslında katılım süreciyle alakalı bir durum değil. E, katılım meselesi sürecin en başından beri e, beraber e, proje üretmek, beraber fikir üretmek e, anlamına geliyor. O nedenle bunun e, bir e, yasalarla güvence altına alınması lazım. Temel problemimiz buradan kaynaklanıyor. Daha sonra da bu katılım süreçlerinin toplumun her kesimine sistematik bir biçimde öğretilmesi gerekiyor. Çünkü bir e, katılım e, sergilediğiniz zaman, bir sürece katıldığınız zaman onun takipçisi olmanız da gerekiyor. E, onu takip edecek araçların e, geliştirilmesi gerekiyor. Bütün bunlar aslında bizim... E, planlama, şehir yönetimi e, konularının çok uzağında şeyler. Bunları sadece e, sözle bile getiriyoruz. Katılım e, süreçleri aslında e, baktığınızda yedi basamaktan e, tarif ediliyor. E, biz henüz ilk basamak ben yaptım, e, devlet olarak en iyisini düşünürüm, senin adına düşünürüm deyip sırtımızı sıvazlamak şeklinde gerçekleşiyor. Bu değil. Evet. Bunun çok üst ölçeklerinde gerçekleştirmesi gereken ve yasalarla en önemli kısım bu. Ben bunu sıklıkla ile getiriyorum. Yasalarla güvence altına alınması gerekiyor. Aksi takdirde hiçbir şey elde edemiyoruz. Gerginliklerden ve evet. kaybedilmiş kültürel mirastan Hı. Hı. Hı. başka. Şimdi mesela diyelim bu kentsel dönüşüm projeleri ya da Mahalle evet. dönüşümü Süleymaniye'de gördük, işte Sulukule'de evet. gördük, tarla başında. Evet. E, bölgede yaşayan halkın haberi olmuyor. Kendi mülkü evet. üzerinde bir tasarrufta bulunuyor. Biraz evet. evvel ben Kadir Topbaş'ın Firuza Camisi'nin önündeki yerden dalış türenini yaparız çünkü yukarıya sığdıramıyoruz dedi. Mesela o kahvede oturan, Cahangir Kahvesi'nde oturan insanların bundan hiç haberi yok. Şimdi bu temel evet. bir mesele. Ama evet. yönetim diyor ki ya ben proje yaparken... Kanun bana ne emrediyorsa asmaksa evet. asıyorum diyor. Mecliste evet. tartışıracaksak tartışıyorum. Uzmanlardan evet. görüş alacaksam alıyorum diyor. Ama Aha. gene de bu katılım alanı genişleyemiyor. Çünkü öyle bir şey var ki yani sizi toplantılara çağırıyorlar. Ben herhalde Aha. yılda 100 tane böyle toplantıya katılıyorum. Evet. O toplantıya gidebilmem için benim işe gitmemem gerekiyor. Kendi işimle evet. uğraşmamam evet. gerekiyor. Evet. Başka programım evet. olmaması gerekiyor. Hı -hı. Mecburen gitmem gerekiyor. Kendi cebimden para harcamam gerekiyor. Yol parası vesaire Hı -hı. Şimdi Hı -hı. bütün bunlarla birlikte aslında <gülüyor> profesyonel ortamın şeyinde bakarsak bağımsız olması gerektiğini düşünürsek aslında katılımın teşvik edilmesi gerekir. Özellikle de bu profesyonelliğin Hı -hı. gelişmesi açısından yani yaratıcı enerjinin ortaya çıkması, alternatiflerin ortaya çıkması için Hı -hı. bu bürokratik bir sistem içinde... E, i̇hale rejimiyle satın alınan bir hizmete dönüşmemeli. Yani katılımda piyasa aktörü haline dönüştürülmüş e, mimarların, e, kültür evet. mirası ile ilgili çalışan insanların, restoratörlerin e, Hı -hı. o işe katılma biçimi de temelde problemli. Hı -hı. E, şimdi tabii e, orada da e, kamu tarafının e, argümanı o oluyor. İşte hocalarımızı danışman olarak e, onlara soruyoruz diyorlar. E, bu süreçlerle kendilerini, e, içlerini rahatlatmış oluyorlar. Ama e, elbette ki sizin de dediğiniz gibi sürecin başından sonuna kadar e, ilgili tüm paydaşların e, katılım süreçlerinin tarif edilmesi lazım. Şimdi yasalarımızda bunun hiçbir şeyi yok, altyapısı yok. Koruma yasasında vardı. O da genelgeyle bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulurken o da ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla e, eğer bir demokrasi E, projesi olarak bu işlere bakacaksak e, bir kentleşme projesi olarak bakacaksak bir kültür mirasını koruma projesi olarak bakacaksak ilk öncelikli konumuz bu sürecin e, paydaşlarla nasıl birlikte yürütüleceğinin tarif edildiği bir yasayı çıkarmaktır. E, bu olabilir mi? <gülüyor> e, yakın e, perspektifte ben düşünüyorum. E, Çok umutlu değilim ama kimsenin de umudunu kırmak istemem. Bundan ilgili olarak gene mücadeleye devam etmek zorundayız. Tabii sivil toplumun e, mücadeleye devam etmesi de çok kolay bir iş değil. Dün sizler de dile getirdiniz. E, maddi ve manevi olarak desteklenmesi lazım. Bundan ilgili olarak e, uluslararası e, kuruluşlar çeşitli fonlar ve destekler oluşturuyorlar. Bunların takipçisi olmak lazım. Ee, belki işte bakanlıklar düzeyinde e, bu fonlara nasıl ulaşılacağının, e, sistemlerin nasıl e, Türkiye'ye getirileceğinin takipçisi olmak gerekiyor. Ama bir taraftan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi yılda 2000 evet. tane proje yaptırdığını söylüyor övünerek. Evet bu evet. proje hizmetleri, bilgi üretimi, araştırma, katılım içeren konular bunlar. O 2000 Aha. tane projeyi yaptırırken de bunları müteahhitlere yaptırıyor ve onları şey yapıyor evet. yani evet. tıpkı inşaat işi yaptırır gibi, evet. istiklal cinsine evet. taş kaplatır gibi proje işinde en düşük evet. fiyatı verene yaptırıyor ya da işte kendi bildiği insana yaptırıyor. Burada da bir problem var. Yani katılım o zaman çünkü şey gibi oluyor. Hani biraz böyle lüks bir şey gibi. Meydan projesi. Evet. O, evet. Oysaki tam tersine şeyi e, oluşturması gerekiyor. Yani evet. bu alandaki... Evet. E, Süreci aslında baştan doğru kurup kolaylaştırmak lazım. E, tabii e, biraz e, demokrasimizin gelişmesi gerekiyor olan da hiç unutmam lazım. Ama talep de olması lazım, değil mi icranım? Bunu talep tabii. eden yani ben bakıyorum. Yani bu sistemi e, sorgulayan kimse de yok. Bu ihale evet, yasasını zaten. sorgulayan yok. Şimdi UNESCO mesesine metro köprüsü yapıldıktan sonra tartışıyoruz. Metro Aha. köprüsü yapılmadan önce ben UNESCO'nun buradaki Efendim İstanbul'da olan biteni tek tek adım adım izleyebileceğini zannetmiyorum. Zaten evet. bu görevlendirilmiş tabii. olan kişi en az herhalde evet. 20-30 tane benzer yere bakıyordur. Belki daha fazla. Evet. Evet. O yüzden tabii, tabii. bizim gibi tek tek bunları izlemesi imkanı bile yok. Yok, yok. Dolayısıyla UNESCO'ya yani. şikayet etmenin, yani işte UNESCO gelsin de İstanbul'u kurtarsın demenin de bir manası yok. Asıl sorun buradan kaynaklanıyor. Çünkü gerçekten. bu şikayet ettiğimiz şeyleri düzenebilmesi için Bilgi üretiminin Hı -hı. özgürleşmesi gerekir. Yani kamunun burada kamu işlemini yerine getirmesi ve e, şeyi desteklemesi lazım. Araştırma işlerini e, evet. kenti piyasa aktörlerine teslim etmemesi gerekir. Siz evet. e, ikomas olarak da bir sunum yaptınız zannedersem bu heyete. Onu evet. da belki kısaca hani sorun olarak gördüğünüz şeyler nelerdi ve nasıl Hı -hı. şeyler evet. önerdiniz? Aslında onu e, basınla e, paylaşacağız. Kendileriyle evet. paylaştık e, heyetle. E, ama özünde e, söylemek istediğimiz e, birinci konu zaten o, heyetin geliş sebebiydi. Haliç Köprüsü'nün ışık ve renk düzeltme yoluyla e, düzelemeyeceği yönünde çok ciddi endişelerimiz var. Bunu paylaştık. E, siyasi e, otorite Bir riski göze alıp bu projede yeniden bir düzenleme yapmalıdır. Şu andaki duruşuyla, şu andaki ayakların çıktığı boyutlarla baktığınız zaman üzerine daha e, istasyon gelecek. Onun üzerine pilonlar ve e, dikmeler gelecek. E, dev bir şey var orada. Özlem e, e burada bir... Görüntü var. Evet. şey Kadir Topbaş geçen gün bir açıklama yaptı. Ben televizyonda izledim. O beni çok şaşırttı. Öncelikle. Hala dedi köprüye karşı olanlar var dedi. Buradan Aha. dedi günde dedi 1 milyon kişi yeni kapıya evet, gitmek evet, istiyor ve hali. bunu 18 senedir engelliyorlar dedi. Bu nasıl Aha. bir yanlış anlaşılma? Yani çok, bir taraftan çok. da e, bu projenin e, şeyi üzerine farklı alternatifler olabileceğini söyleyen insanları köprüye karşı çıkıyorlarmış gibi e, göstermek çok de çok ilginç. Çok yanlış bir Yanlış e, bir dışa vurum oluyor bu yanlış yönlendiriliyor köprüye karşı çıkmıyoruz köprünün orada zorunluluk olduğunu biliyoruz ama olabilecek en minimum çözümün bulunması gerektiğini söylüyoruz ve çok da büyük yatırımlar yapmışlar büyük yine dışarıdan yabancı uzmanlar getirmişler birçok çalışmalar yapılmış dolayısıyla büyük bir kamu kaynağı köprüyü düzeltmek için harcanıyor Bunu da görmezliğe gelmiyoruz. Evet. Onu da görüyoruz. Boynuzları 160 metreden 60 metreye indi zannedersem. 10 senede evet. her sene başına 1,5 metre kısaltmak <gülüyor> için bayağı uğraşmışlar. Yani bayağı bir emek sarf edilmiş. Boynuzları işte iki taraflı yerleştirdiler. Daha önce tek taraftaydı Aha. boynuzlar ve o yüzden yüksekti. Yani tek açıklıklı köprüydü. Şimdi açıklık sayısını arttırdılar. Ortaya bir tane de kolon koysalardı. O zaman boynuzlara evet. da gerek kalmayacaktı. Evet. Bunu hep söylüyoruz ben yıllardır. Bunu, bu, bu Yani talebimiz aslında bu kadar e, sade ve basit. Dün de e, İstanbul'a söz eden e, Barış arkadaşımız bunun çizimini de gösterdi. Heyede. Ama biraz geç oldu. Yani bunu biz 10 sene Daha, önce falan tartışmaya tabii, başladık. Ve o zaman e, Ka Kadir Toppaş yoktu gündemde o zaman. Her şey Evet. Ee, ve o zaman da yanlış anlaşıldı ben şuradan biliyorum tünel meydanında biz e, metro istasyonunu orada şeyini de etkilerken değiştirmeye çalışırken genel sekreter üstümüze saldırdı siz köprüyü engelliyorsunuz dedi. Ben, demek ki evet. köprüyü engellemek isteyenler var. Orada öğrendim. O saldırıdan sonra. Benim yakamdan evet. tuttu falan böyle. Siz nasıl bunu engellersiniz falan. Çok sinirlenmiş. Üstümüze geliyorlar efendim dedi. Kadir Topaj iktidara geldi. 2004 yılında. Evet. O da dedi ki soğuk hava deposu yapacağım tünelleri falan. Demek ki evet. sürekli bir iletişim evet. problemi var. Yanlış anlaşılıyor. Evet. Evet. Yani bu evet. köprünün başka alternatifleri olabileceğini ama boynuz koymak isteyen birisinin de tabii kendi teklifini geliştirme hakkı olduğunu söylemek lazım. Baştan o zaman bu mesele hem gerilimsiz halde çözülür. Hem de BD Başkanı Hı -hı. da mutlu olurdu aslına bakarsanız. Evet, Ama kimse evet. bilmiyor bunları. Yani ne konuşulduğunu kimse bilmiyor. Evet. evet, evet. İlk e, kuruldan onaylanan çok böyle avan proje bile diyemeyeceğimiz e, temel bir e, konsept projesi diye getirilmiş. E, ve onun peşinden devam edilmiş. E, yapılması gereken onun e, detaylandırılıp boyutlandırılıp olmadığının görülüp hemen geri dönülmesiydi. Ama 90'lı yıllardan 2000'e gelinceye kadar bu yapılmamış. Evet. İnşaat bu sefer üretime başlanmış. Onay Sonra da UNESCO heyeti diye bir şey söylendi. Ve UNESCO uzmanları devreye girdi. Ve projeyi düzelttiler dendi. Bir hafta evet. dahil evet. etti kişi. Bu evet. da tamamen yok, yok. fos çıktı. Şimdi UNESCO evet. heyeti gelecek bir hafta dolaşacak. Yazacak raporunu evet. gidecek. Ama biz o köprüyle evet. yaşayacağız. O evet. dev şeyle yaşayacağız. Keşke evet. gerçekten mimari olarak o gün de dile getirildi. 21. yüzyılın mimarisi olarak orada güzel bir köprü seyredebilseydik. Evet. Herkesin dileği o. Şimdi evet programın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz ben sevgili de. İclal Dilçeri. Bütün bu toplantılarda da STK'lar adına en şey perspektifleri açma fırsatı sağladınız. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle diyeyim. İyi yayınlar diliyorum ben de. Evet bir metropolitikanın daha sonuna geldik. Bu gün hiç gündem, yetmedi. Günden büyüklü. Evet. UNESCO meselesi sadece birkaç program zaten şu son gelişmeler tartışılacak şekilde oluyor. Taksim'de ne kadar tartışsak evet. yeni boyutlarla evet. düşünmemiz gerektiğini görüyoruz. Önümüzdeki hafta herhalde tekrar bu UNESCO meselesine döneriz diye düşünüyorum. Şimdilik hoşça kalın diyelim. İyi haftalar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittiğimiz zaman bol bol bol bol söz veya sunanlar Ayim Türkmen ve Korhan Gümüş bu yani açık radyo program destekçisi olun bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41